Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil murselin. Muhammedin ala aliyye ve sahbihi ecmain. Kavadül Haka'at dersinde bugün önemli konuları işleyecek Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin Allah'ın Resulü olmasıyla ilgili olarak neler teretüp ediyor. yani Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Dendiği zaman bir insan Allah'ın Resulü olduğuna inanmakla nelere inanma, iman etmesi gerekiyor? Yoksa Allah'ın Resulüdür ama efendim bana ne? Ne buyurduğundan ne ettiğinden inansam da olur, inanmasam da olur. Hadisleri kabul etmiyorum. E, ondan sonra ben sadece Kur'an'a bakarım falan. E böyle E, laflar söylediği zaman e, dinden imandan çıkıyor ve imanı kabul edilmiyor. Buna dair e, şimdi e, mübarek İmam Gazali Hazretleri metin olarak konuyu işliyor. E, sonra biz İmam Zerruk Hazretlerinin yaptığı şerhten ve İmam Cevdet Hazretlerinin yaptığı şerhten Yahya'nın yaptığı şehten e, sizlere e, malumat arz edeceğiz. Dikkatli dinlediğimiz zaman çok önemli konular öğrenmiş oluruz. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstün kıldı ve onu Beşer'in efendisi yaptı. Orada e, mucizelerle destekledi vesaire o konuyu konuşmuştum. Sonra buyuruyor ki ve mena Allahu Teala menetti kemal el iman. imanın e, tamamlanmasını yani burada mükemmel olmasını, kamil iman olmasını kastetmiyor. Yani imanın tamamlanmasını e, e, neyle bir şahadet tevhid, tevhid şahadetiyle yani Allah'ın birliğine şahitlik etmekle ve yu da kabulü senin ne sözün hangi sözün la ilahe illallah Allah'tan başka ibadete lahi hiçbir la yok bu söz e, kelime şahadetin birinci kısmı tevhid şahadeti bununla iman tamamlanmıyor. Yani bir adam La ilahe illallah demekle Müslüman olmuyor. Eşe diyor La ilahe illallah demekle Müslüman olmuyor. Geçen o işte TRT'deki diziyi atmıştım ya FETÖ dönemindekinde. İki kere Eşhedüel La ilahe illallah diyor. Bir kere Muhammed Rasulah yok. İşte FETÖ'nün dinler arası diyalog zamanında çekilmiş. E bununla adam Müslüman olur mu? Olmaz. İman kâmil olmaz. Kâmil olmaz derken Hani olgunluk, mükemmellik o manada demiyoruz. Tamam olmaz. Yani adama Müslüman denmez. Onu diyor yani. Ne müddetçe? Malem takterin yakın olmadığı sürece biha tevhid şehadetine yani la ilahe illallah, şedvel la ilahe illallah bunun yanına yaklaşmadıkça ne? Şehadet-ül Resul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitliği bununla yanaşmadığı sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın elçisi ve peygamberi olduğuna dair de şahitlik edeceksin. ve kavluke, O da senin şu sözündür. muhammed Rasulullah. Resulullah. Yani la ilahe illallah, muhammed Resulullah kelime-i tevhid diyoruz buna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden o Resulü. Bu da kelime-i diyoruz. Mana aynıdır. Allah'tan başka ibadete layık. Hiçbir ilah yok. İlah yok ne demek ibadete layık hiç bir varlık yok. Resulullah, Muhammed Resulullah Rasulullah, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. gönderdiği elçisidir. E böyle dersen oluyor e ya da ben şahitlik ederim ki diyorsun şahitlik ederim ki kullansan da direkt Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur desen de fark etmez. Kelime tevhidle de insan Müslüman olur, kelime şahadetle de Müslüman olur. Manasına inanarak. kalpten tasdik ederek söylerse ama ikisinde de ilk cümleyi söyleyip, ikinci cümleyi söylemezse Allah'ın birliğine şehadet getirip ve ikrar edip, tasdik edip, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisi olduğunu ikrar etmez, söylemez ve buna şahitlik etmez ve kalben tasdik etmezse Müslüman olamıyor. allah Teala imanın tamamlanmasını kelime-i şehadete bağlamadı. Kelime-i şehadetin birinci cümlesine kelime tevdim birinci cümlesine bağlamadı. İkisinin bir ikisinin tümüne bağladı. Onun için birini söylemekle iman tamam olmuyor. İlla ikincisini de söylemen, yani inanarak tabii şimdi. İnanarak söylemen gerekiyor. İki kelimeyle birlikte İslam'a girmek ancak sahih oluyor. Biri yetmiyor. Ee, dolayısıyla tertibere adet lazım. Yani önce Allah'tan başka ilah olmadığı takdim edilmesi lazım. Çünkü önce Allah'a kabul ettiğini söyleyeceksin. Sonra elçisini kabul edeceksin. Efendim. E, bu tertiberi ayet dediğimiz yani kelime-i tevhid, kelime-i tevhidle ilgili kısmın e, ilk olarak söylenmesi lazım. Risaletle ilgili e, ikinci cümlenin efendim peşine söylenmesi lazım. Ondan sonra düzgün okumak lazım. Bak bu da çok önemli bir şey. Mesela İlahenin h'sini sakin okumamak lazım. La ilah illallah. İlah diye İlah diye durmamak lazım. La ilahe İlah diye de çekmemek lazım. İlahe. Yalnız ağzını açacaksınız şu kadar. Bir elif miktarı yani öbür türlü tehlike var. İlahe gibi o da iyi bir şey değil. O ağzına şu parmağının şu bölümü açılacak. La ilahe. La ilahe. Ya da da açılacak. La uzatılırsa çok iyi olur. Yani la ilahe. 4 elif, 5 elif. O çok güzel. Med yani. Tabii Kur'an'daki la ilahellah okuyorsan 4 elifi geçmemek lazım. Ama dışarıda zikirde okursan hani o kadar şey değil. Medde zarar yok. Yani uzatmakta. La yok yani. Ama ilahe birden fazla çekilmez. İlahe o yok. Lah ne olur yani? Yanlış olur. La ilahe. Gözlühe. İlahe. Boğaza takılmayacak. İlahe. Orada da ilah denmeyecek. Veya temvin de konulmaz. La ilahen Bu sıkıntı hele hep de manayı tamamen bozuyor. İstisnai munkatağı çevirir. İstisnai munkatağı çevirirse Allah muhafaza nefi olur. İspata e, yani nef eder. İlah hiç yok manasına gelir Allah bir de Ancak Allah var e, manasını ifade etmez. İnsanı kafir de eder. Bunları tabi hmm, İmam Kisai bu suza büyük e, nahiv e, Arap dili uzmanı diyelim. İmam Kisai buna dikkat çekmiş. İbn Hişam bunu nakletmiş. Lahnül amme diye kitabı var. Hani avamın yaptığı okuma yanlışları. Ama şimdi her okuma yanlışı da öyle şeye ucuza patlamaz yani. Bazı pahalıya patlar. 13'ün Lahan yapmamak lazım. Ondan sonra İllallah İllallah da diye bırakmamak lazım. Orada da bir elif var. İllallah Sonu gözlü he. İllallah He yani. O he'yi çıkartmak lazım. Lafz-i Yani bir insan bir kelime-i tevhidi zaten kelime-i tevhidi doğru okursa kelime-i de okur zaten. Bir başında eşhedü farkı var. ilerçe aynı. Onun için kelime-i tevhide iyi çalışmak lazım. Dersimize iyi çalışmamız lazım. Hayatımızda lazım. Ölürken lazım. Kabirde lazım. Mahşerde lazım. Sıratta lazım. Mizanda lazım. Kelime-i şehadet, kelime-i bundan önemli daha. Yani ne olabilir? Onun için bu kelimeyi dille ikrar eder, kalbiyle de manasını tasdik ederse Müslüman olur. Ama bu ne afıktır da dışarıdan söylüyor, içeriden e, inanmıyor falan. Onun hesabı Allah'a aittir. Biz görünüşe göre Müslüman muamelesi yapacağız. Ne yapacağız? Kelime-i Şahadeti söylüyorsa, ben buna inanıyorum diyorsa e, biz ona sen Müslüman değilsin diyemeyiz. Ancak Kelime-i Şahadeti okuduğu halde ben Kur'an'a inanmıyorum derse Kur'an vahiy değil derse, Allah kelamı değil derse, Resulullah'a itaat farz değil derse, ki bütün Kur'an Resulullah'a itaatı söylüyor. Yani sünnetlere itibar, hadis-i şeriflere uymayı söylüyor. Bunu inkar ederse e, dinde zaruri olarak bilinen Amentür'ün altı esasına tealluk eden bir inkar, e, tabii o zaman kelime-i şehadeti okusa da onu kurtarmaz. Yani bizim nezdimizde de kurtarmaz. Biz o zaman kelime-i aldanarak bu Müslümandır diyemeyiz. Ona Müslüman diye kız veremeyiz. Ölse cenazeyi yıkayıp namazını kılamayız. Müslüman defne defnedemeyiz. Çünkü neden? Biz ikrarına sözüne bakacağız tamam ama e, onu bozan da sözü varsa elfazı ı küfür, insanı kafir edecekler lafızlar var değil mi? Tavranışlar var, hareketler var. İslamiyetin bir meselesiyle farzı ile vacibi ile istihza ediyorsa dalga geçiyorsa istihfaf ediyorsa hafife alıyorsa istihlal harama helal diyorsa helava haram diyorsa sen şimdi istediğin kadar kelime şahit getir. Domuz eti helal dersen ben sana nasıl Müslüman derim? Faiz helal dersen nasıl Müslüman derim? Şerat diye bir şey yok dersen nasıl Müslüman derim? Câsiye Suresi 18. ayet de geçiyor. Kur'an'da geçen bir meseleyi inkar eden İstediği kadar kelime-i getirsin kafir olur. E bunu iyi bilmek lazım yoksa tekfir etmemek lazım, kafir dememek lazım. Tabii kafir dememek lazım. E, e, neye göre? E, neye göre? Adamın yaptığı günah sebebiyle. İçki içmiş diye, kumar oynamış diye, zina etmiş diye, faiz yemiş diye, yalan demiş diye. Daha da büyük günahlar sayabiliriz yani. Adam öldürmüş, anasını da öldürmüş, babasını kesmiş diye yaptığının haram olduğunu bilerek yapmışsa, ben inanıyorum ki bu haramdır. Nefsime uydum, yaptım bilmem ne. Ehli sünnete göre buna da kafir diyemeyiz. Yani kafir tekfir etmemek, amel amellere günahlara göre insana kafir dememek meselesi ehli sünnetin şiarıdır. Ama itikat böyle değil. E sen şimdi Adam zayıf bir hadis herif inkar etti diye efendim, kafir demiyoruz. Ama adam sünneti toptan inkar etti. Yani diyor ki peygambere itaat diye bir şey yok. E, nasıl olacak? Hatıyor Allah, hatıyor Bütün Kur'an Resulü meytaat edin buyuruyor. Bu itibarla e, bir hadisi inkar etti. Velev ki sahih hadiste olsa mütevatir değilse mütevatir değilse, yani onu inkar etmekle tabii e, çok büyük e, vebale girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden marum olur falan. Onlar ayrı bir şey. Ama bizi ona da, ona da kafir demiyoruz. Ve hadis mütevatirse İsa aleyhisselamın gökte hayatta olup kıyamete ineceği mütevatir. Hazreti Mehdi'nin zuhuru mütevatir. Kabir azabı mütevatir. Yani bu gibi itikat metinlerine geçmiş. Şimdi onlardan da misal gelecek. E, o zaman e, mütevâtir bir hadisi inkar etmek, e, bu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yani manasının bazda manen mütevâtir oluyor. Yani kelimeler olarak, lafız olarak Kur'an-ı gibi kelimeleri tam korunmamış da e, aynı manada başka kelimeyi de sahabeden biri kullanmış olabilir ama mana değişmiyor. Bu noktada mütevâtir oluyor. Ne demek mütevâtir oluyor? Yani kabir azabına dair yüzlerce hadis şerif var. Belki bütün sahabe aynı lafızda kelimesi kelmiş deme. Modamut mod, harfi harfi harfine e, aynı şeyi okumuyor ama o veli cemuz, o veli söylemiş. O efendim e, kabir azabından sığının mehalinde söylemiş. Öbürü kabir azabdan sığınıyorum mealine söylemiş. Ama kabir azabı içerikli. Bunu mütevazı dönüyor. Yani bunu bu bu manada kabir azabı olduğu huzurunda bu kadar sahbenin, tabiin, tebei tabiin, bu kadar ulemanın E, yalanda birleşmeleri mümkün değil. Niye uydursunlar? Ha? E hal böyle olduğu zaman man mana itibariyle de mütevatir olduğu zaman bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kesinlikle duyulmuş. E, o zaman e, sen ben bunu kabul etmiyorum desen kafir oluyorsun mütevatiri inkarla. Çünkü neden? E bu demektir ki Resulullah dese de inanmam. Kendim duysam da inanmam. Diyorum. Çünkü senin kendi duymanla Bu zatların ittifaklı şekilde rivat etmeler arasında fark yok. Çünkü mütevatir demek yalanda birleşmeleri e, düşünülemeyen, ak, aklın mümkün görmediği bir konu yani mütevatir olamış Namazların beş vakit olması gibi. Kur'an-ı Kerim'de beş yazmıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit kılardı ve kıldırırdı. Hadislerinde de var. E şimdi bunun hem fiili olarak icra edilmiş. Yani şu zamana kadar bu gelmiş. Bin dört yüz küsur senedir bu Bu kadar insanın kavli, fiili, takriri, tatbiki ile hala beş vakit olarak bütün camilerde kullanılıyor. 1400 küsur sene olmuş. Bunun, bunu bu, burada bu yalan olması bunun mümkün mü Resulullah'tan gelmemesi? Mümkün mü? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptıysa Allah'tan vahiy almadan kendi yeni bir dini mi getirecek? Haşa. O zaman sen şimdi namazın beş vakit olduğunu inkar edin Kafir oluyorsun. Yani niye oluyorsun? İcma var ya mütevatir bir konu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu kesin. Kimse buna Resulullah böyle bir şey yapmadı, beş kılmadı, kıldırmadı sonradan uydurmuşlar diyemiyor. Diyemez ki bu kadar ittifaklı bir konuya. Yani İsa sallallahu ineceğine dair Ve Hazreti Benzul'una dair olanlar da mütevatir manen. Çünkü neden? Çok sahabeden itikal etmiş. Bugüne kadar. O zaman sen ben buna inanmıyorum dediğin zaman bir hadise, tek bir hadisi kabul etmiyorum veyahut bunun Resulullah'a isnadını kabul etmiyorum, Resulullah bunu dememiştir şeklindeki bir görüşün varsa bundan dolayı sana kimse kafir demez. Ama sen mütevatir bir şey inkar ettiğin zaman ne demiş oluyorsun? Ben bunu Resulullah'tan kendim işitseydim bile inanmazdım. Demiş. Ama bu zaten şirk. Çünkü bütün Kur'an Resulüme itaat edin diye emrediyor. Allah itaattan sonra Resulüme itaat. Ve ma tehakimu Resulü ve hudû. Resulüm ne verdiyse onu alın ve ma aneak ma'nu Neyi yasakladıysa vazgeçin. E bunlar hep Allah'ın ayetiyken. Sen Resulullah'a itaat emrin nasıl sünnetine ittiba et. Hadis-i şeriflere inanma. Onun buyurduklarının. Allah tarafından mı vahiy aynı öyle vahiy kafadan keyfinden konuşmaz o ancak Allah'tan bildirilen bir vahyi bildirir diyor Necm suresinin adetlerinde. E bu kadar ayet varken sen nasıl resul olan dediği kesin sabit olan bir şeye inanmıyorum diyorsun? O zaman peygambere inanmıyorsun. Çünkü peygamber Allah'ın ise Allah adına iftira etmez, yalan söylemez. Şaşmaz, şaşırmaz, masumdur, korunmuştur. E taneye inanmıyor o zaman? Allah'ın buvmayla inanmıyorsun. Bu manada hadis şerifler de vahiydir ama işte olunca inkarı insanı dinden imandan çıkarır. Bu itibarla devam ediyor cümlesine ve elzeme ilzam etti mecbur etti Allahu Teala kimi el halka bütün mahlukat yani mahlukat derken yani tabii daha taş değil de mükellefleri yani insanları ve cinleri insanlara ve cinlere mecbur etti lazım kıldı. vacip yani farz gerekli kıldı neyi tasdikahu Resulullah'ta tasdik etmelerini yani doğrulamalarını sen doğru söylüyorsun ben buna inandım demelerini mecbur etti. E nerede? E şimdi bu mealciler İsamoğlu zihniyetini, vesaire zaten onları da raydan atlattılar da şimdi bir Mustafa Öztürk şeyi çıktı çıktı ki o kafa, Onlar zaten şimdi Kur'an da Allah'ın kelamı değil diyorlar. Onun için işte ilahiyetteki vazifesinden e, istifa etmek zorunda kaldı. Halkın tepkisi üzerine konuşması çıktı geçenlerde. Heşte kaçtılar işte, biz de destek verdik. Bütün Müslümanlar destek verdi. Sonra ben istifa edeceğim dedi. Aa, emekliye gitti. Çünkü Allah kelam değil diyor alenen mesele. Şimdi iş oraya kadar gitti. Halbuki. Ayetler Kur'an Allah kelamı olduğunda hiçbir yok. Hadisler de Allah kelamı. Çünkü Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Daha ne diyecek? Resulüme itaat edin buyuruyor. Sadece Allah'a itaat edin buyurmak yetmiyor muydu da devamlı Resulüme itaat edin buyuruyor. Men yuttara Resulü Allah. saallah. Resulüme itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. O benim emrimi söylüyor. Onun için onun buyurduğu aynı benim buyurduğumdur. İlla Kur'an mıdır ayet midir diye sormanıza gerek yok buyuruyor. Bunun manası bu değil mi? Öbür türlü Resul'e itaata ahiretten niye söylesin? Kur'an'a tabi olun bana itaat edin deseydi Resulullah da bunu açıklasaydı o zaman hepimiz anlardık ki bu adamlar doğru anlamış. Yani Kur'an'a uymak yeter Kur'an'ın dışında bir şey bir hüküm yok. Ama bütün Kur'an Atayullah'tan sonra Allah'a itaat edin emrinden sonra Vel Resul, tevrasül de tâti diyor. Bu farklı bir konu olmasa niye bunu ayrı zikresin? Farklı konu çünkü neden? Ayet olarak lafzı da Allah'ın kelamı olarak gelmiyor. Ee, hadis olarak yani manası Allah'ın kelamı, mefhumu Allah'ın buyruğu, lafzı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tertibi. Yani beyan üslubuyla gelişmiş. Buna sünnet diyoruz. Hadis diyoruz. Sırf Kur'an bunların dediği gibi yeterli olsaydı Allah'a itaat dedikten sonra Resul'e itaat niye emretsin? Resul'üme itaat eden bana etmiştir niye buyursun? Resul'üm ne verdiyse onu alın. Vazge Yasakladığını bırakın niye buyursun? Resul'üm hevadan keyfinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Allah tarafından bildiriliyor. Niye buyursun? Zaten tek Kur'an olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bu şekilde inansa bilseydi bir de ayette Habibim'in söylediği vahiydir. Çünkü sadece Kur'an var zaten. Onun da vahiy olduğunu herkes biliyor. Ama hadislerin de vahiy olduğunu, sünnetin de vahiy olduğunu. Biz Kur'an'ı niye indirdik? Sen onlara, insanlara Kur'an'ın manalarını açıklaman için diyor bak sen açıklayacaksın diyor e çünkü Kur'an-ı Kerim izaha muhtaç tefsire muhtaç tatbike muhtaç beş vakit namaz, demez. namaz demiş kılınış şeklini beyan etmemiş vaktini beyan etmemiş zekat demiş misap miktarını beyan etmemiş kaçta kaç kırkta bir bence beyan etmemiş haccın orucun birçok müfsidini haramını beyan etmemiş anladın mı? Hal böyleyken sen nasıl hadisin i sünneti devre dışı bırakabiliyorsun? <gülüyor> Onun için Allah Teala kullarına Habibini tasdiki ilzam etti. Yani mecbur kıldı, vacip farz. Allah kitabını tasdik neyse, hadi Resulullah hadisen tasdik odur. Ancak hadisin kaynağı ar arıyorsun, soruyorsun. Eee midir, mütevatir midir, hasen midir, zayıf midir falan. Nerede kaldı ki zayıf da bile faziletli ameller babında amel ediliyor, teşvik ediliyor. Ee, efendim. Ama işte helal haram gibi veya itikadi bir konu mahşerde olacaklar veya kabirde gibi. Bu gibi konularda sahih hadis aranıyor. Sıhhat şartı aranıyor. Bu da zaten yeterli miktarda mevcut. Sahi hadis kaynaklarımızda sahihler mevcut yani. İtikadi ve fıkhı şeyler onlara dayanıyor. ne hususta tasdik etmelerini vacip kıldı mecbur kıldı o şeylerin hepsi hakkında ki haber verdik aynı onlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bildirim yaptı ümmetine peki ne hususta o, o konular Fit dünya dünya konusunda da ve ahireti ahiret konusunda da şimdi İsa aleyhisselamın inmesi neyle alakalı nerede olacak dünyada Hazreti Meydin ne neyle, neyle alakalı? Dünya ile alakalı. Ahirete gittikten sonra bir şey yok ki o usta. Güneş batıdan doğacağını haber verdi. Nerede olacak bu? Ne, neyle alakalı? E, dünya sistemiyle alakalı. Ondan sonra e, İpek altın ümmetimin erkekleri haramdır, kadınlarına helaldir buyurdu. Neyle alakalı? Dünya ile alakalı ama tabii a, hesabı cezası amel ettin etmedin sorgusu suali ahiretle alakalı o ayrı bir şey ama e, tatbik meselesinde neden sakınacağız veya neyi yapacağız vitir namazı Kur'an'da geçmiyor e vacip neyle alakalı dünyadaki amelle alakalı daha bunun gibi nice helallar nice haramlar ama adamlar efendim bir hayattan bir profesörden bahsettiler adını şimdi unuttum kızları genç kızları çolukları çocukları dinsiz imas ediyorlar Efendim, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, Kur'an'da yok. Ee, efendim, sünnet olmak, erkeklerin sünnet olmasının lüzumu, Kur'an'da yok. Ondan sonra, ipek e, altının haram olması, Kur'an'da yok. Böyle saymış, saymış, saymış, saymış. Yahu bir insan, din adamı olacaksın, zerre kadar aklın, vicdanın, imanın, ilmin olsa, Kur'an'da yok diye bir şey konuşabilir misin ya? Encayladan bunu konuşamaz ya. Bizim delillerimiz şeriatımızın delilleri edille şeraiye bizi bağlayan hükümlerin kaynakları, mastarları kaçtır? 4 Kitap, sünnet, icma, kıyas. İlgi ikisinde zaten kitaptan sonra sünnet var. Zaten sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı. Sen tefsiri izahı olmadan Kur'an'ı nasıl okuyup anlayacaksın? Ekimussalate salate ikame edin diyor. Salat Arap lügatinde dua mânası kullanılıyor. 13'ün birileri çıktı dediler ya böyle beş vakit namaz falan şıkıldığınız namaz diye bir şey yok dinde dua var. Abdesti de olur zaten dua dediler. Bunları diyenler neye dayanarak dedi o zaman? Şimdi as-salate. Şimdi bu salat kelimesinin Kur'an'daki kelimenin Arap lügatına basan Efendimiz sallallahu aleyhi ve geldiği dönemde gönderildiği dönemden tut zaten o zaman muhteber, o zamanın halkına Kur'an nazil olduğu için muhatapları ne anlar? E ne anlayacak salat eden? Ebu Bekir Sıddık'tan iyi Arapça bilen, edebiyat bilen, şiir bilen var mıydı? Hazreti Ömer, şair, Hatip dört halife daha sahabeden niceleri Arap Edebiyatı'nda zirve insanlar e kıymus salatı es salat eden e, şu anda kıldığımız namazı çıkarabilirler mi? Nasıl çıkarsın Allah bildirmeden? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular manası nedir? Ona baktılar. <Sessizlik> Beni görün bakın nasıl kılıyorsam öyle kılın. Kamsu salavat. Beş vakit namaz. İftar adavunle Allah el Allah kullara farz etti. Kılmalarını mecbur etti. Ferman salavun el vaktiinde onu vakti vakne kim kularsa ve temaruku var. Bak rükûü var ve secûde ne secdesi var ve huşû var. Allah'a düşünmek, başka şeyler düşünmemek ve Bunların bütün hepsi tek tek beyan edildi. Rükûda ne diyeceksin? İcâlû afü rükûküm. Tesbihatı, subhâne rabbike lâzîmât geldi. Sübhâne tesbihatı emreden hadde. Bunu rükûda okuyun buyurdu. Şebes namazı beklenale azil olunca İcali Hafisucudikum bunu secdede okuyun burayı. Peki kaç kere okuyacağız en az? En azı kaç? Çoğunun sınırı yok. Ama imamsan tabii çok yapıp da milleti kaçırmayacaksın veyahut da yaşlısı var, hastası var. Onları gözeteceksin o zaman mekruh olur 3'ten fazla. Ama normal nafilede istediğin kadar uzun kalabilirsin. Tamam. Peki kaç kere en azı kaç? en azı 3'tür buyurdu. E demek ki sen burada Ruku eğilmek ne demek? Nereye kadar eğileceksin? Nereden aşağı eğilmeyeceksin? Nereden, nerede kalmayacaksın? Tam ruku nasıl yapılır? Tam secde nasıl yapılır? Burnunu değdireceğim mi? Değdirmeyeceğim mi? Değdirmen lazım mı? Tabi lazım. Yedi kemik üzerine secde edeceksin. Ellerin yerden mi duracak? Ellerini kaldırabilir misin? Veyahut ayaklarını kaldırabilir misin? Kafan secdedeyken kimisi kaldırır ya? Yani. Secdesi bozulur. Memurtu ensiü ala 7 kemik. Alın kemik burun kemiği, yedi kemik. 2 el iki. Ondan sonra kemikler yani ayak kemikleri. Bunları yapacaksın. Sen şimdi nereden bileceksin cesede nasıl yapılıyor? Cesede nasıl bozuluyor? Secdede ne okunuyor? Kaç kere okunuyor en az? Bunların hiçbir Kur'an'da yok. Ama Allah Teala Habibine bildirmiş. Benden öğrenin buyurdu. Resulüm ne verdiyse alın buyurdu. Sen sünneti devreden çıkarttın, hadis defterleri devreden çıkarttı. Din mi kalır? Kur'an hiç amel edilemeyecek bir hal alır. Çünkü zekat verin. Kaç lira olma olursa vermem gerekiyor. Bir de kaçtan kaç vermem gerekiyor? Koyundan ne kadar, deveden ne kadar vermem gerekiyor? Hiç. Bir şey yok ki Kur'an kendinde bunu beyanı? Sen ya bu, bu dinsizliğin yolunu açmak için Kur'an bize yeter dediler. Çünkü Kur'an bize yeter demek. Kur'an'a tamamen muhalif bir söz. Bütün Kur'an Resulü'ye tahtı sünnete ittibayın. Fettebi'uni <gülüyor> übümkümullah. Bana tabi olun Allah sizi sevsin dedirtiyor Kur'an'da. Kul <gül> Habibim şöyle diye emrediyor. Bana tabi olun diyor. Demek ki Kur'an'a tabi olun bana tabi olmasanız da olur. Sen nereden çıkartıyorsun? İttebi'uni <gülüyor> übümküm Rabbinizden indirilene tabi olun. O Kur'an. E fette bi'uni yuhbüm kumullah. Bana tabi olun. Allah sizi sevecek. Günahlarınızı affedecek. Ve eğfir lekum zünubun. E Kur'an'a uymayı da Allah'a emrediyor. Peygamber'e uymayı da Allah'a emrediyor. Bu nasıl birbirinden ayrılırsın? Onun için dünya veya ahiret hususlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerden haber verdi ve neleri bize bildirdiyse onların hepsinin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediğini. Allah-u Teala tarafından kendisine vahyedileni, bildirileni bize bildirdiğini tasdik etmemiz ve bunlara böylece inanmamızda Allah bizi ne yaptı? Mecbur etti. Buraya dikkat edin şimdi. Burada neler dahil? Geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalar var. Uzeyr Aleyhisselam işte 100 sene ölü bırakıldı sonra Allah onu diritti. Kur'an'da mesela. Ve hadis-i şerifte mağaraya girdiler üç arkadaş, yağmur yağdı, e, heyelan oldu, kaya önlerini kapattı, çıkamayacaklar orada, ölüp kalacaklar. İşte bir dediler ki Allah için yaptığımız çok ihlaslı, kimsenin bilmediği, hakikaten Allah'ın huzuruna arz edebileceğimiz bir amelimizi Allah'a sunalım da herkesin bir ameli varsa onun yüzü sürmetine Allah'ın bu kayayı kapıdan açmasını, e, biraz nefes almamızı, çıkmamızı niyaz edelim. Hadisül E bu mesela sahih. Bütün muhtevir kaynaklarda geçiyor. Şimdi geçmiş ümmette böyle bir üç kişi çıkmış. Ondan sonra yağmur yağmış, hele olmuş, kaya kapatmış. Şimdi bunlar ne diyerek Allahü Teala'dan mağaran kapısının açılmasını dediler. Herkes bir amelini söyledi. Tam bu birisi tam zinannesine gelmiş. İşte her imkanını sağlamış ya. Yani eee Birisi anne bo annesine Süt getirip de işte başını beklediğinden. Birisi e, işçisi ücretini almadan gitmiş. Seneler sonra dönmüş. O da o işçinin parasını ayırmış. işte bir koyun. O koyun türemiş türemiş üremiş. Dağları doldurmuş. Seneler sonra adam kalkmış. Al bu bu kadar şey senindir. Bir sürü. Dalga geçme benden ya paramı ver. Demiş ne pa paranı ver vermek kolay. Burada bak ben bu kadar senin malını ayırdım. bunlar da bu kadar üredi. O da şaşırmış. Yani şimdi insanlar böyle yaptıkları çok özel, çok güzel, sırf Allah için, riyasız, kimseye anlatmak için değil. Bunlara arz etmişler. Şimdi geçmiş ümmette üç kişinin başına böyle bir iş gelmiş. Bunun gibi binlerce hadis-i şerif var. Ben İsrail'in başına gelenler hakkında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları. Bunların hepsinde Rasulullah doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Tasdik etmemiz şart mı? Şart. E çünkü kaynaklar sahih. Ondan sonra ipekle altını haram olduğunu bildim hüküm. Bu Kur'an'da yok. Ondan sonra saçına saç ekletmenin, peruk takmanın haram olduğunu söylemiş. Ondan sonra zaniyyel e Ondan sonra vel vashime ve Efendim, dövme yapanlar, yaptıranlar, saçına saç ekleyenler, ekletenler ondan sonra Efendim dişlerini yonturanlar bilmem Allah'ın yarattığı şekle şekle müdahale edip zarureti yokken estetik yapanlar vesaire bunlara laneti var. Ümmü Yakup Künyeli bir kadın e, bu hadisi duyunca İbn Mesud'a gitti adıy Allah Teala. İbn Mesud ne demek? Sahabe-i kerram'ın 4 fıkıhçısından biri. İmam-ı Azam'dan vermişinde yani mezhebinin E, ekseriyeti itibariyle dayan, rivayetlerine dayandığı İbn-i Mesud Radayallah'ın kocası abi. Kadın dedi ki İbn-i Mesud e, ben bir hadis duyuyorum. E, işte, saçına saç ekleyenler, eklettirenler ondan sonra ekleyen, eklettiren falan. Bunlara lanet varmış. <gülüyor> Doğru mudur? Evet. Resulullah'tan işittim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dedi Sen de bunlara lanet ediyormuşsun, et, etmez miyim? mali, <gülüyor> la el anu ma Men lane Rasûlâh. Rasûlullah'ın lanet okuduğuna ben niye et, etmeyeyim ki? Ben ondan daha mı efendim, hassasım, daha mı takva sahibiyim? O bir şey yapıyorsa demek ki biz yapabiliriz onu. Lanet okuyabiliriz. Peki dedi, ben bütün Kur'an'ı okudum. Ee, tabii manasında anlıyorlar, sahabe döneminin kadını. Kendisi sahabeden mi tabiinde tabi tabiattan olduğu kesinse, İbn mesutu gördüğüne göre de sahabeden olup olmadığını şu bilmiyorum. Bu e, Kur'an'da böyle bir şey yok dedi. Dedi ki sen Kur'an'ı okudun mu da mı bulamadın? Dedi bütün Kur'an'ı okudum biliyorum kaç kere. Leyke kunti qara'ti fakat kad Kur'an'ı doğru okuyduysan mutlaka bulmuş olman lazım. E nasıl nerede bulacağım dedi? E Haşr suresinde dedi. Ya Haşr suresi 3,5 sayfalık bir şey. Haşr suresinin önü başı belli yok. Sen de duymadın mı? Ma ta'kumur rasulu fehuzuhu ve ma neha kur'anuhu fentehu. O resul size ne verdiyse onu alın. Neyi yasakladıysa bırakın. E biz de Resulullah'tan işittik ki altınla ipek ümmetin erkeklerine haram kılınmış. Ve biz Resulullah'tan işittik ki eee saçına saç ekleyen, ekleten, işte dövme yapan yaptıran Bunlara lanet etti. E Resulüne neyi yasakladıysa vazgeçin. Bunları lanet etti. Bunları büyük günah saydı. Bunları neye yetti yasakladı. Bu ate giriyor dedi. Ha dedi estağfurullah ben anlamamışım. İlmim yetmez. E yetmez tabi ilmin. i̇bn Mesud'un ilmine erişebilir misin? E, hadislerdeki hükümler helal haramla ilgili e, hep bu ate dayanıyor. Allah Teala umumi yetki vermiş. Eğer hadis sahilse, sabitse veya nesh edilmemişse daha sonra başka bir, hani önce kabir ziyaretini yasakladı kadın erkek herkese, sonra serbest etti, hatta teşvik etti, gidin kabir ziyaret edin. O gibi sonradan yeni bir beyanı yoksa nesh ile ilgili hükmün değiştirilmesiyle ilgili bir mesele yoksa hüküm aslı üzere bakidir. O da bu Haşr suresinin adına dahildir. O zaman Allah Teala bizlere eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetin dünya ve ahiret hususlarında bildirdiği her meselede onu tasdik etmemizi ilzam etmiştir diyor. Şimdi mesela en büyük sorun ileride olacak hadiseler, kıyamet alametleri. Küçük alametler hepsi çıktı bitti. orta alametler hepsi çıktı bitti. Ma'beke el-Kübra dedi. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri rahmetullahi Yani ya ma bakıya alametlerden kalmadı illel kübra. Ancak büyükleri kaldı. Büyükler de zaten bir başladı mı? Yani Tespit taneleri gibi peş peşe gelecek ard ardına gelecek. 13'ün büyükler kaldı. Yani orta alametler bile bitti. Bunlara haber ver. Haber verdiği gibi de hepsi çıktı. Küçük alametler yüzlerce yani. Orta alametler bunların hepsi çıktı. Nasıl bildi o zaman? Bu hadis-i şeriflerin yazıldığı kitaplar Hadi diyorum ilk dönem yazı yoktu. yüzde yüzüncü yıldan sonra hicride falan yazı yazmalar başladı. Hadi diyelim 200, 200 diyelim. E şimdi geçmiş 200'den sonra 1240 sene, 1240 sene. Ta 1200 sene evvelki e, yazı da hatta bu hadis sabit, hadis haberden tabiinden senetle istatda duymadım diyorsun e Yazıyı kontrol etsen, hattın kaç senelik olduğu çıkıyor. Bilmem ne testi var, i̇şte karbon mu, marbon mu bilmem ne, test yapıyorsun, elbise kaç senelik, bilmem bu yazı kağıt kaç senelik, ona çıkıyor. Ya zaten yazıyor orada da sene, be, hadi dersin ki, e, efendim adam sonradan yazdı da onun işte eskittiler bilmem ne çayla mayla. E sen e, kağıdı test yap. İstanbul'un fethedileceğin, 1200 sene evvelki Ahmet Muhammed'in müstedinde görüyorsun. Daha ondan evvelde görüyorsun. Bukhari'nin tarihi kebinde görüyorsun. Yaşan Nuri bile dedi ya. Ama da İstanbul'da fethedildi. Kardeşim nasıl yapacağız şimdi bu hadisleri? Nasıl inkar edeceğiz? Yani ediyor da. Kur'an'ı da ediyordu da. Ama da İstanbul'da fethedildi. Görüyor musun şimdi diyor. O bile kafası, kafa indirememiş yani. Sen ne düşünüyorsun bu hususta? İman etmeyi düşün. Tasdik etmeyi düşün. Tekziple, inkarla bir yere varamazsın. Nasıl Müslümansın Allah'a inanılsın Resulü Leyla Büyüsü ya Allah'la mı görüştü görüştün Kur'an'ı sen Allah'tan direkt mi aldın Cibril sana mı getirdi e bu peygamber Kur'an'ı ayet diye söylediklerinde sadıksa doğruysa eminse e hadis diye bu sana da güvenilir ve hepsi çıkmış ben bu hususta 20-30 ders yaptım yani kıyamet alametleri serisi bizim sitede vardır küçük alametler orta alametler bir bak Bir bak ya, aklın şaşar. Bunlar hepsi kağıtları, yazıları ile bin küsur, bin iki yüz senedir en azından sabit olan buyurulmuş. Peki nasıl çıkmış bunların hepsi şimdi? Bundan sonra olanlar da aynı çıkacak yani. Çünkü Allah ne yaratacağını bilmez mi? İleride ne yapacağını bilmez mi? E, Habibi'ne de bildirince Habibi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Resulullah kaybı bilmez? Mehmet görmez gibi. Rasul'un nasıl kaybı bilmez? Ayette söylüyor, ve la kaybiyâheda. Kaybını kimseye bildirmez. <gülüyor> İlla men seçtiği peygamber yaptığı, rasul yaptıkları müstesna. Rasul müstesna diyor. E, <gülüyor> Rumlar şimdi yenildi, birkaç sene sonra, fi işte dokuz seneye kadar galip gelecekler diyor Kuranda mesela. E bunu da söylediğinde Hatta Ebûberi Sıddık radıyallahu anh müşriklerle Bahse girdi bu hususta Ayete güvenerek Ve haklı çıktı Kazandı yani bahse E şimdi sen burada ayette sana söylüyor zaten Gök güne, güneş dürülecek e Bunlar hep kayıp değil mi? Geleceğe ait değil mi? Nasıl sen dersin ki peygambere geleceği bildirmemiş? Kur'an'da da dolu bildirmiş Hadiste de dolu bildirmiş Kimisi çıkmış kimisi çıkacak Bundan ne şüphe var. Kıyamet alametleri hakkında ümmetin başına gelecekler. Haricilerin çıkacağını söyledi. Bu İshit'in çıkacağını Nuhaym İbni fiten kitabında bütün alametleriyle bense Umre'ye giderken havaalanında ihram üzerimde ilk olarak açıkladım. Bütün alametlere çıktılar. Saçlarının uzunluğundan, efendim künyelerle isim aldıklarından, efendim Suriye'de, Irak'ta kurulacağından hepsini söyledim. Nuhaym İbn-i Hamad Bukhari'nin de şeyhidir. 1200 sene evvel yazmış o kitabı. Yani kitabı yazmış da kitaptaki haberleri kendi vermiyor. Hadisleri naklediyor senediyle. Bunlar hepsi çıkıyor. Patır patır dökülüyor önümüze. Bütün meseleler. Ondan sonra onun için kıyamet elametleri sonra işte yaşanacaklar. Ondan sonra dünya mutlaka yok olacak, zahil olacak, fani olacak. Sonra e, deccal çıkacak. Yahu Adem aleyhisselamdan sonra e, kıyamete kadar deccal'dan büyük bir fitne ve Müslümanlar için büyük bir bela yoktur buyurdu. Beş vakit namazdan sonra ki sahih Müslüm hadisi ve bütün e, sahih, sahih kaynaklarda geçiyor. E, selam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığının buyurdu. Cehennem azabı hayatımın Ve ölümün sıkıntıları, fitneleri. Ondan sonra e, kabir azabı, bir de deccal. Vefat edene kadar her namazında selam vermeden bu dört şeyden Allah'a sığınmış. Bize de emretmiş. Te'abü billahi zübü Dört şeyden Allah'a sığınmış. Biz okuyoruz onu selamdan önce. Çok önemli okuması gerekiyor. İmam Tavuz, tabi'nin ulularından çocuğuna sordu, selam verince Dört şeyden Allah'a sığınma duasını okudum. Bu okumadın. Namazını bir daha iade et dedi. Tamam şimdi Hanefi mezhebine göre e, biz zahiri gibi hüküm vermiyoruz. Hani Namazı bir daha tekrar kılmak icap etmez. Ama önemini anlasana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana emretmiş. E, Tabiinin ulu Tavuz, imam Tavuz, Tabi'nin en yüksek seviyesi. Yemen e, ulemasından. Bu kadar sahabe görmüş. Namazını bir daha kıldırıyor çocuğa ya. Ya ne kadar mıyım bak? Teccaldan sığma meselesi. Bütün sahabe-i kiram, tabir nizam, bütün ümmet bunu amel etmiş. Sen bugün caizsin diye, bir şey bilmiyorsun diye. Dinde yok mu bu şimdi? E deccalın bu kadar alametleri nereden çıkacağı cesasi hadisinde Sahi Müslüm'de geçiyor. Şu anda bir adada zincirlerle bağlı olduğu. Bunlar tabi teferruat. Ama deccal diye bir varlık var. Bizim gibi mahluk. Ama üstün kuvvet harikulade ona e, istidraçlar verilecek. Yani insanları imtihan etmek için allah Teala ona o gücü verecek. Bütün dünyayı basacak, çiğnecek. Şimdi hmm, e, bir tane benim sohbetim bulmuş. Yani evvelce benim teccala bir sohbetim var. Bu bir tane sohbetim e, hiç bugüne kadar daha bulunmamıştı. E, i̇şte şeylerden çıkıyor. Tarabaytları tarıyoruz. Oradan çıktı herhalde. Eee Deccal'da Ha Deccal'ın 8. bölümü. Bu. Bu yokmuş hiç. Yani demek bugüne kadar 7 bölümü var demek YouTube'larda. 8. bölüm 1 saatlikmiş. 20 Aralık Pazar. E, tabii hangi sene yaptım ben şimdi ben hatırlamam onu kadar. Binlerce sohbet yapmışım. 20 Aralık Pazar günü e, YouTube kanalımıza bu sohbeti koyacaklar. 20 Aralık Pazar. Youtube kanalımızı takip edin, izleyin. Yeni yeni sohbetler konacak. Yani evvelce yapılmış olsa da hiç yani şu ana kadar kaydı yok. Bir yere girseniz bulamazsınız. Şimdi Deccal ilgili 8. bölüm bir saatlik sohbet. Yani mutlaka Ayet Hadis. Ben boşuna konuşmam çünkü ben uydu, roman yazmıyorum ki. Roman okumuyorum ki. Hep Ayet Hadis okuyorum. Kaynak söylüyorum. 13'ün bu 20 Aralık'ta hem de YouTube kanalımıza üye olun, üyeleri artırın. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah için tebliğ edin, davet edin, neşredin, yayın. Üye oldukça da güçleniyoruz. Gücümüz oldukça da YouTube da bizi adamına koyuyor, öbür de bizi koyuyor falan. İsteklerimiz yerine geliyor. Tebliğ hususunda elimiz ayağımız rahatlıyor yani. Öbür türlü şey mesela bir iftira oluyor, bir fitne oluyor. Bir bislikler yapıyorlar bilmem ne. Şefes bu buna müracaat ediyoruz. Diyoruz ki bak bu adam E, i̇ftira atıyor. Veya da bu adam sövüyor. Bu adam hakaret ediyor. Bilmem ne. E, kendi şahsımıza olunca tabii. Genel manada dinsizlik yapana bir şey Facebook seni mi dinler? Ama kendi mana e, hakkımızda olan olaylarda e, tabii senin bakıyor. Üyeliğin fazlaysa, üyelerin adedi fazlasa falan sana itibar ediyor. O mesela şeyi kapatıyor. İftira sitesini, hakaret sitesini ana avrat sövüyorlar yani bize de. E, dolayısıyla E burada yani her bakımdan üyenin artmasının çok faydası var. Allah rızası için. Para yok, pul yok. Siz bir ki bu kadar dinliyorsunuz. Bir kere üye oluyorsun buna. Her gün üye olmuyorsun ki ya. Bu zor mu ya Allah rızası için? E onun için 20 Aralık pazar günü Deccal'ın 8. bölümü e, bulmuşlar. Ben de çok sevindim dedim. Yani ilim zayi olmasın. Her zaman aynı şeyleri de konuşamıyorum. Eski sıhhatim, kuvvetim yok. E, onun için onu 20 Aralık'ta Youtube sitemizde izleyin. Şimdi Deccal'ın çıkması İmam Zerruk derste söylüyor. Resulullah sallallahu ve sen bunu haber verdi mi? Verdi. Say hadis. Yani. Mütematir yani. Ondan sonra ve ve mevcut yecuc mecuc kavimlerin çıkması. Bu zaten Kur'an'da da var. Hatta aydâ fütühat yecuc ve mecuc ve min kulli haddem Ondan sonra güneşin batıdan doğması ya, bu Kur'an'da da işaret var yyeti bazığlı a Rabbik Rabbinin aetlerinden biri geldiği zaman L sonrafsen imanı Alelem gün etmin kabulkesebet ve imanva o gün iman etse bir adam imanın ona fayda vermeyecek Çünkü güneş batıdan doğunca tevbe kapısı kapanıyor bu ayet ondan bahsediyor ama bu bunun tefsirinde Onlar hadis var güneşin batıdan doğması. Bazı hadisler birkaç sayfalık uzunlukta bütün tefsilatını veriyor. O konuyu tam detaylı yapamamıştım. Şimdi bir tane buldular falan ama eskiden ben tam yaptığımızı hatırlamıyorum. Onu hazırlamıştım. İşte önümüzdeki derslerde dahpetulers konusu. Tulu hocası Magribha güneşin batıdan doğması. Bu konu işlenecek ama tekçalı yapmıştım. Onla ve kuru ciddahbe -e çıkması. Dehabbe bir hayvan. Artık Mekke'den çıkacak. Safa tepesinin altından. Şeytanın ölümü onun elinden olacak. Teccal'ın ölümü İsa Selam'ın elinde olacak. Ee, i̇blisin ölümü Dehabbe'nin elinden olacak. Dehabbe onu nerede bulacak? Hatay'da, Antakya'da bir mağarada. İblis secdeye kapanacak. Anlıyor ki artık kıyamet kopmağa başlar. Yaklaştığını anlayacak. Güneş batıdan doğunca Tebe kapısı kapanana kadar tevbe edeceğim midile yaşıyor şimdi. Aniden tevbe kapçı kapanınca güneş battan doğunca iblis secde çok pişman olacak. Bas bas bağıracak, iniminleyecek. Inim Bütün dünyadaki şeytanlar o baş iblisin, o adem selam'a secde etmeyen, o, o son kıyamete kadar yaşıyor. Allah ona nekele minel insan mühlet verilenlerdensin buyurdu ya Kur'an'da. Yani süre tanındı sana. İlahi vaktil malum tabi. Sonsuza kadar değil. O da ölecek ama vakti malumun gününe kadar. E Şu işte o noktada Güneş Bat'tan doğunca, Efendimiz ne yapıyorsun, niye böyle bağırıyorsun, inliyorsun, ne oldu sana? Haberiniz yok bir şeyden diyecek. Ben neler biliyorum, ben cenneti biliyorum, ben cehennemi biliyorum. Kendim de tövbe edecektim, size de tövbe ettirecektim. Tövbe kapısı kapanmadan, fakat Güneş Bat'tan doğdu, tövbe kapısı kapandı diye. Ne kadar perişan olacak yani. Secdelerde kalacak. İşte o zaman Dhabbe onu... E, Taha Mekke'den çıkacak. Antakya'ya gelip Hatay'a oradaki mağarada gebertecek. Dağpenin çıkması. Hem yani Kur'an'da da var ve kal alim. da mecenin el ardı nas kan bi Şimdi burada Kur'an'da Yejiğuj Meciğuj var. Deccal'ın şeyi geçmiyor. Diyelim. İşareti geçiyor. Deccal olarak kelime olarak geçmiyor. O sonra daabbe kelime olarak geçiyor. Ve nüzüyle sen Aleyhisselam ümmeti hakemen adlen muksudan İsa Aleyhisselam bu ümmetin arasına inecek. Hakem olacak. Adaleti temin edecek. Haçları kıracak. kınzırları katledecek. E bu sahih hadis Bukhari'de var. Sen zil fikumü bünün hakemen muksudan Feksiru salif vektül hınzir ve dağül cizyete Bu sahih hadis. Bukhari'de var, Müslim'de var. Ondan sonra yani mütevatir. İsa Semih hakkında kitap yazdım ben üzülmesi. Orada bütün hadisleri koydum. Ondan sonra Hz. Mehdi'nin ona imam olacağı bak fakat Mehdi hakkındaki rivayet hadisler sahihottir. Deccal hakkındakiler mütevatir. Yani inanmayan dinden çıkacak kadar Kesin. mütevâtir Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazında ondan sığınmış. Olmayan bir şeyden sığınır mı? mütevâtir Zaten Dehab Bey inkar etse Kur'an'da ayet var kafir olur. Ondan sonra e, Yecüc mecüc inkar etse Kur'an'da ayet var. Ama işte onu diyorum Allah'a itaat neyse Rasul'e itaat odur. Hadis-i şeriflerdeki beyanlarda kafadan konuşulmaz. İsa Selamın ineceği, Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği, dünyayı adaletle dolduracağı, zulümle doldurulduktan sonra, ya bu lan hepsi beyan edilmiş. Bu sayı hadisler. Hal böyle olunca, işte itikat dersi, itikat dersi budur. Ne buyuruyor? Ee, şu, Mehdi ile ilgili de mane mütebatir. Ondan sonra, e, efendim, İsa üzülü hakkında mütevatır olduğu hakkında İmam Keşmir'i Risale yazdı. Efendim müstakil kitap şu kadar e, tasrih olacak Hazreti Metin huzuru hakkında Ali el-Müttakî Kenzül'ün mal sahibi büyük muaddis 400 seneler evvel yaşamış. iki cilt kitabı var. İki cilt Bütün hepsi hadis. Onun hakkındaki bütün sahabeden gelen rivayetler. Onlarca sahabeden. Yüzlerce hadis-i rivayet var. E sen şimdi burada mütevatir olmuş konu artık. Sahihte de geçiyor. E bu Davut hadisi de var. E sahi Müslim'de de var. Ve, ima, e, ve imam ve imamı yani imamımız o gün bizden olacak. Yani imam Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi imam olacak. İsa aleyhisselam kahmet getirilirken sabah namazında Mescid-i girince saflar hemen ona yol açacaklar. Tam kahmet getirilmiş. Hazreti Mehdi namazda dururken bir de bakacak İsa aleyhisselam gelmiş. Ama deccal da onları muhasara altına almış. Erzakları falan tükenmiş. Hazreti Mehdi ve Müslümanlar bir avuç kalmışlar. Bitti bitiyorlar. O zaman İsa aleyhisselam gökten iniyor işte. Ne diyor İsa aleyhisselam? Ee, Feynale ki salibine sen kıldır çünkü sen kâmet senin imam olma niyetine getirildi benim niyetime getirilmedi orada İsa Selam Hazreti Metin arkasında cemaat olarak iktidar edecek ama ondan sonra namazları ondan sonraki namazlara İsa Selam kıldıracak çünkü ruhaniyet değil Ruhaniyetle gelsen onun arkasında namaz olmaz çünkü o mükellef değil ölmüş ruhu gelmiş o mükellef olmaz o ruh. O zaman Müslüman arkasa uyanın namaz sayı olmaz anladın mı? İsa aleyhisselam hiç ölmedi. İnne hüs Salem ve inne urajunle ikmukabliyemil kıyam. Kıyametten evvel dönecek. Ve makatel o masale Onu öldüremeden onu asamadlar diyor Kur'an. Ve inne ululü <gülüyor> alimü saniati İsa'nın inişi kıyametin alameti olacak. Çok yaklaştığının belirtisi olacak diyor Kur'an. Ve imine el kitabillilliyale Hristiyan herkes ölmeden evvel İsa'ya mutlaka inanacak diyor. Ey İsa, e, İsa Selam ölmeden evvel, Ey İsa Selam ölmeden evvel, e, e şimdi Yahudi Hristiyanlar ona inanmıyor. Hristiyanlara inanıyorum diyor. Allah'ın olduğunu tamam. E, Yahudiler deyil kitap. Yahudiler ona iftira atıyor, inanmıyor. Ama İsa Selam ölmeden dünya ineceği zaman Yahudiler de iman edecek, Krizyal iman edecek. E, bu ayete göre e, Yahudiler daha inanmamış ki hiç. Bu asla kadar hiç inanmamış ki İsa Selam öldüğünü anlayalım. İsa sen ölmeden e, Yahudi Hristiyan Yahudi dahil hepsi inanacak diyor. Bütün bunlar ayet yahu. Yani Yenzilü İsa İsa inecek diye Yenzilü kelimesiyle bulamadın diye. Bu kadar rahat okuyorum sana. E, zaten Resulüm ne verdiyse onu alın yetmedi mi? Yetmediyse cehennem yeter yani. Resulüle itaat edin yetmedi mi? Bütün Kur'an Resulüme tabi olun buyurdu yetmedi mi? Beş vakit namazı kılmayı nereden öğrendin? Zekat nereden öğrendin? Hepsi hadislerden. Bütün dini hükümler helal aram hadislerden. E Sen haber verdiyse say hadislerde. Tane konuşuyorsun? E böyle Müslümanlık olur mu be arkadaş ya? Ne haber verdiyse dünya hususunda da, ahiret hususunda da bak İmam Zerruh tek tek saymış. Kabir azabı. Önümüzdeki dersi kaçırmayın. Haftaya çarşamba. Onda da kabir azabına imanın şart olduğunu buna ilahi ilahiyatçılar. Mehmet okuyan zaten abi azabını inkardan mütevadir hadisleri inkar etti gitti. Mehmet görmez zaten Mehdi'nin ile ilgili meselede fiten hadisleri sorumludur dedi. E, çıktı gitti. Çıkan gidenin haddi hesabı yok yani. Ya burada Eliskanet itikadının metni. İmam Gözani'nin akaidinin metni. Hem de ile akayid. Öyle teferruattan konuşmuyoruz. İtikadın kaideleri ya temel prensipleri yani. inanılması gereken zaruriyatı diniye Rasulullah haber verdiği bir şey. Hadis sahi mi sahi? kim diyorsun. E sahi mi değil mi? Sahi Buhari'de, Sahi Müslüm'de. İsa Açam ineceği Bukhari'de hepsinde var. E, Hazreti Mehdi e, Müslüm'de şurada burada o zaman imam olacağı var. E, Ebu Davud'da kesin Mehdi olarak El Mehdi diye var. Babasının adı kendi adı var. E, Bu Davud'da. Bunlar hep sahi kaynaklar. Sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra da geçen gün çıkmış şey. He? Mehmet Bey'in programına yani Mustafa Öztürk'ü e, şey diyor. Köya savunuyor. Kur'an hizmetçisidir. Şudur buraya, Mustafa Öztürk kim ya? Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor. Kendi sesinden yayınladık. Kendi sesinden yayınlamadıysak. Yayınlamıştık geçen birkaç gün evvel. İyi bir isterseniz yayınlarız yine. Kendi sesinden adam Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor. Peygamber diyor kızmış, sinirlenmiş diyor. Bazı adamlara sövmüş saymış diyor. Aynen böyle söylüyor. Velid bin Muğirey diyor. Müddessir suresini okuyor. Zaim diyor işte velidizine afedersin pis demek. Velid bin Muğirey kâvurunun diyor. Bu kadar diyor. Peygamber diyor kızmış ona diyor. Kızınca diyor işte öyle Hattutkul Halaf'ımedi ayetleri de okuyor işte. Öyle şeyse harfleri kıra kıra. Ondan sonra çok yemin eden o çok günahkar olan efendim hayırlara e, engelleyen e, ondan sonra dedikoduyu e, beline vuran, her tarafa yayan, gezen, dolaşan, laf taşıyan, ondan sonra milletle alay edemşerahat der ki şeyleri satıyor, sayıyor. Ondan sonra bir de zenim diyor. Zenim ne demek diyor? Zenim piç demek diyor. Ya Allah diyor adama diyor velidimdi bu kıra yavruğuna bu kadar uğraşır mı diyor ya. Ayet bu ayet Bunu diyor böyle bir şey Allah kelamı olamaz kardeşim diyor. Peygamber diyor kazapların sinirlenince diyor kattı karıştırdı diyor. Şimdi bak Mehmet görmez onun böyle dediğini de kendi sesiyle söylüyor. Şu anda bize onu paylaşacağız. Haber Türkiye çıkmış. Burada paylaşacağız. Şimdi diyor ki Mustafa Öztürk diyor linç edilmemeli diyor. Doğru. Linç edilir mi yani? Ama ilahiyatta da Kuran Allah kelamı değil diyen adam çocuklara tefsir okutmasın dedik. Bu linç değil ki. Çok doğal bir isteğimizdi. Senelerdir istiyordum ben bunu. Neyse emekli oldu çıktı gitti. E şimdi tamam linç edilmesin. Sonra diyor ki hakaret edilmesin. Tabi hakaret edilmesi şahsına. Görüşüne diye yapılsın. Şahsına, karşına, gözüne bilmem, vücuduna, tipine bilmem neyse. Hakaret niye edelim yani insanlarla? E, şeyle mi uğraşacağız? E tamam edilmesin diyor. Bak bu kabul ediyorum. Ama ondan sonra da geliyor. Asla hele asla tekfir edilmesin. Yani kafir denmesin. Peşine de ne diyor? Şimdi bak Mehmet Görmez'in çelişkilerini sizin diyor. Borca Diyanet Reisi yapmış. Memleket kimlere kalmıştı e, zamanında yani. Şimdiki Diyanet reisin tebrik ettik bak. Kur'an'ın lafzı da Allah kelamıdır diye. Bugün konuşma yapmış. Onu da paylaştık birkaç saat evvel. E Diyanet Reisi, Allah razı olsun. Ya ne zamana kaldık ya? Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için teşekkür ediyoruz Diyanet Reisi'ne. Diyanet Reisi'nin en büyük vazifesi bu. Zaten Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üç yaşında Sıbyan Mektebi'nde bunu öğretiliyor. Ama öyle ilahiyatçılar çıktı ki, Kur'an Allah'ın kelamı değil. Peygamber sinirlenince katmış karıştırmış diyen ilahiyatçı tefsir profesörü çıktı bu memlekette. Daha yeni. Daha yeni emekli oldu yani. Üç gün evveline kadar... İşte 3-5 gün evveline kadar Çoluk çocuğu zeyirliyordu e Şimdi böyle adamlar olursa Diyanet işte de Kur'an Allah'ın kelamıdır deyince Tebrik ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz kendisine Hiç olmasa Doğruyu söylüyor Allah muhafaza ya Allah muhafaza ya Bir de gidip diyanetten biri de çıksaydı Deseydi böyle ne yapacaktık Ne yapacaktık Kur'an Allah'ın kelam değil dese ne yapabilirdik Memleket böyle Ne yapabilirdik Her gün açık otururlar. Şu kadar ayetler inkar ediyor. Hem de ilahiyatçılar. Hepsini kastetmiyorum ama bazıları böyle. E şimdi durum bu. Şu şu Mehmet Görmez'in ben size anlatıyordum anlatıyordum siz inanmıyordunuz. Şu çelişkiye bak. Şimdi Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene kafir demmeyecekse. başka kime kafir denmeyecek? Kendisi şimdi bak çelişkisi bak. Ya diyor el-i sünnetin en büyük şaharı tekfir etmemek. Yani kafir dememek. Doğru. Ama o kim hakkında? Amelden dolayı. Yani içki, kumar, faiz, fuhuştan dolayı, kimsenin günahından dolayı karar. Ama sen Kur'an'ı inkar edene nasıl kafir demişsin? Kur'an'ı inkar edense Ahmetübillahi ve melaketi ve kütübü kitaplarına iman ettim diyorsun. Nesine iman? Kitaplarına. Allah'ın kitaplarına. Kur'an Allah'ın kitabı değil mi? Ahmetü de Allah'ın kitabına iman ettim diyorsun. Allah'ın kelamı değil diyen ne oluyor? Ya yani ne saçma bir şey ya. Ondan sonra da diyor ki efendim İmam Azam diyor Fıkıh Ekber'de diyor bu işin kaidesini koymuş. Doğru. Arapçasını da okuyor. Öyle çok Arapçayı bari falan da ezberinden okuyamaz. İşte onun ne sesbellemiş. "Ben işte amene bit-tenzil, lâ bit-tevil" diyor. Tenzile inanan teville kafir sayılmaz. Kardeşim kendi okuyor. Ondan sonra da manayı da veriyor bak. Onda doğru veriyor. Diyor ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanan ayete ...değişik bir yorum yaptı diye... ...manasına tevil kattı diye... ...kâfir sayılamaz. E doğru. Muhtezile ne yanlış teviller yapıyorlar. Biz kafir diye diyebiliyor muyuz? E demiyoruz işte. Onun için Ehl-i Sünnet budur. Ama Kur'an'ın... ...Allah'ın kelamı olduğuna inanan diye. Videoda izleyeceksiniz. iki dakikalık. Aynen bu manayı veriyor. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanan'a kafir denemez. E tabii denemez. Ama Mustafa Öztürk... ...ne diyor... Bu Kur'an diyor Allah'ın kelamı olamaz diyor. Bir de peygamber katlı karıştırdı diyor. Kızmış sinirlenmiş katmış diyor. Şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Bütün Kur'an tenzil-i Alemin. Onlarca ayet. Alemlerin Rabbi tarafından indirildi diyor ya. Bütün Kur'an. El Kur'an kelamı Allah gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen, mahluk diyen kafir olur. Bu kadar ateş şerif ya. İmam Ahmed İbni Hanbeller bunun için can verdiler ya. Hapishanelerde kamçılar darbeler yediler. Ne çileler çektiler Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir dedikleri için. Kolay mı böyle bir iş ya? İman meselesi bu Allah'ın kelamıdır. Sen diyorsun ki Kur'an Allah kelamı olduğunu diyene yanlış mana verdi diye yorum yaptı diye kafir demedi. E tamam. Ama adam Kur'an Allah'ın kelamı değil diyor. Değil diyor. Ondan sonra da diyor ki asla e, tekfir edilmemeli. O zaman senin de itikadın çıktı meydana. Yani Mehmet Görmez'in itikadı buradan kesin anlaşılıyor. Eşittir. İki nokta üst üste tırnak aç. Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Peygamber kızıp bir şeyle katmıştır. Diyen adam kafir olmaz. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen kafir olmaz diyor. Amentü inkar eden ve kütübün kendine kafir olmaz diyor. İtikadı bu bunun. Çünkü hem Mustafa Öztürk'ün bu sözü söylediğini hatta aşan bir beyan diyor. Ben diyor bir Müslümanın böyle bir şey söyleyeceğini düşünemiyorum. Ya düşünemiyorum adamın sesi var. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Adamın sesi var. Hem peygambere Allah'a iftira atmış yalancı sahtekar demiş oluyor Öztürk. E çünkü öyle ya peygamber Kur'an Allah'ın kelamıdır dedi. E bu da diyor ki Allah'ın kelamı olamaz o sinirlenince diyor. Adama diyor piş dedi diyor. Tövbe ya Rabbi ya. Müttesir suresinde var bu ayet. Allah buyuruyor onu canım. Adamın e, efendim anasının e, babasından değil de başkasından çocuğu kaptığını Resulullah ne bilsin? Sonra Velid ibn-i bu ayeti duyuyor. Zenim kelimesiyle piç olduğunu anasına gidiyor. anasına diyor ki bu Muhammed diyor benim hakkımda böyle bir şeyler okuyor zenim diyor bana diyor sen diyor ne yaptın anası ık mık diyor bana bak bu Muhammed yalan konuşmaz diyor bu boş konuşmaz diyor bak en büyük gavur Velid İbn-i ya o bile Allah kelamı olduğuna inanmış yani tabi Müslüman olmuyor da inanmış derken e inanmasa anasını zorlamaz Anasını zorlanınca bak senin keserim asarım deyince anasını da diyor ki Baban şöyleydi böyleydi bilmem neydi ben e, Çoban mıydı neydi birinden seni kaptım diye Doğrusunu söylüyor kadın Ne yapsın öldürecek Herifin itibarı sıfır oldu Mekke'de Yani Efendim sallallahu aleyhi sellem, adamın anasının e, Efendim babasından hariç ne yaptın ne bilsin Allah bildirmese yahu Bu Allah kelamı olamaz diyor Bunu diyor e, peygamber kızdı kattırıyor. Mehmet görmez. Hem Mustafa Öztürk'ün böyle söylediğini kendi ağzıyla ikrar ediyor. Sonra da diyor ki kafir denmez. E o zaman Allah kelamı değil peygamber uydurdu diyene kafir denmez. Senin itikadın bu. E sana ne denirse Sen karar ver. Nasıl konuşuyorsun böyle ya? Efkar umumiyeye çıkmışsın. Bu millet affedersin manyak mı? Salak mı? Ama şimdi iki dakikalık kendi sesinden bu konuyu koyuyorum. Hüseyin Avni hocamız da 16-17 dakikalık bir reddiye konuşması yapmış. Yani Mustafa Öztürk'e zaten artık reddiyeye hiçbir şey kalmadı. Adam Kur'anı Allah'ın kelamı değil diyor. Daha ne uğraşacağız ona? Bu Mehmet Görmez'in de bu tekfir edilemez davası üzerine o da güzel bir konuşma yapmış. Onun da tabii görüntüsü yok. Ses kaydı var. O ses kaydını da koyacağım. Dinleyin. İlminiz artsın. Irfanınız artsın. itikadınız güzelsin. Şuurlenesiniz. Ne eli sünneti koruyalım derken eli sünneti bırak İslam tümden gidiyor ya. Adam Kur'an Allah'ın kelamı değil vay değil desene. Ya diyor böyle bir şey söyleyeceğini istemem. Haddini aşan bilmem. İçim içim cızladı, mızladı. Ya ya bırak içinin cızlamasını, bazlamasını be kardeşim ya. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene de Müslüman diyeceksek dünyada kafir kalmamış. Öyle değil mi şimdi ya? Onun için Kardeşlerim, bırak Kur'an Allah'ın kelamı değil diye. Deccal hadislerini de inkar etse. Nüzülü mü? İsa Seyyem'in nüzülünü. Alûsi, Hatimet-ül Müfessiri. Müfessirlerin sonuncusu damgasını vurmuş. Osmanlı padişahlar çok itibari geldi burada. Alûsi tefsiriniz sultana hediye etti. Allame-i Cihan, Halide Bağdadi Hazine Halifesi. Dünyada onun döneminde öyle bir halim yok. O söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden e, kafir olduğuna dair icma var diyor. İcma yani ümmet alimleri ittifak eden. neden? E, mütevatir hadis. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ağzından çıkanı kulağınla duydun. E, inkar ettin. Ha bu mütevatir inkar ettin. Mehdi sahih hadis işte intikat kitapları önümüzde. Resulullah'ın haber verdiği her şeye hadisler sahilse sabitse ki öyledir. İnanmak farz. Şart iman şartı. Ve Resulü peygamberlere inandım diyorsun. Peygamberlerin nesine inandın abi? Çok güvenilir bir adammış, mübarek adammış bilmem ne. Cık, ya tamam da sana bu kadar ayet hadis getirdi. Sen onun buyurduğuna inanmadıktan sonra nesine inandın? Doğru, dürüst, düzgün bir adam olduğuna inandım. E, yeter mi imanda bu? Bütün buyurdukları seni beni bağlar. Yeter ki hadis sayı olsun. Hele ki bir tevatir olursa itikada girer. Sayı olursa fıkra ve hükmede e, medar olur. Ama mütevâtir olursa manen de mütevatır olursa itikada taluk eder. Hep kitapların metininde var. E şimdi bu görmezin ne yapmıştı mesela? Fiten hadisleri sorundur. Şimdi o gün orada diyor ki benim adımı vermeden 3 senedir diyor kürsülerde mürsülerde diyor her yerde diyor beni diyor perişan etti demeye getiriyor işte. Şöyle reddiği yaptı böyle yaptı işte bana iftira attı diyor. Yani Niye diyor ben diyor fiten hadisleri sorumludur demişim. Ama niçin demişim diyor. Çünkü diyor işte Işit çıktı diyor. Ya de ben Haber Türk'te, yav bir hutbede bir şey anlatın şu Işiti dediğim hafta hutbe okuttunuz ya. O zaman onun dönemiydi. O zamana kadar Işit'le ilgili hangi rivayet okudunu Işit'in aleyhine dese Ondan sonra diyor ki Işit diyor bu Mehdi hadislerini kullanmaya başladı. Kendilerine alametleri şey yapıyor. bir de diyor ki Işit işte diyor cüppeli müppeli diyor. Ya Işit nerede cüppeli ya? IŞİD'in adamlarının tipleri, El-Kaide'nin tipleri nerede cübbeli? Bir de cübbeli diyerekten orada da girdiriyor. Hiç IŞİD'in kıyafetlerinde cübbe mübbe ben görmedim. Ondan sonra e, diyor ki, bunlar diyor kendi lehlerine diyor rivayetler, uydurmalar, muydurmalar, kaydırmalar yapmaya başlayınca diyor, ben de diyor hadisleri adresleri sorunludur dedim diyor. Kardeşim sen o programda yine haber Türkte herhalde bir hanım Sunucuyla Spiker'in sorulana cevap veriyor. Ben kulaklarımla dinledim. Ve sizinle paylaştım. Reddiyete yapmıştım o zaman. Mehdi'yi soruyor. Sana Mehdi'yi soruyor. Işiti sormuyor. Sen de Mehdi e, konusunun e, hükmünü verirken fiten hadisleri sorumludur diyorsun. Halbuki Mehdi konusu mütevatirdir ve itikat metinlerinde de var. Ama şunu deseydin. Fiten hadisleri yani ileride olacak... ...kıyamete gün olacak hadiselerle ilgili hadislerde. Uydurma rivayetlerde var. Ben de var derdim. Say hadislerde var. Mütevatir konularda var. Say hadislerde var. Hasem var. Meşhur var. Hadis tabirine göre konuşur madem hadisçiyim diyorsun. Ha. Zayıf da var. Ama uydurma mevzu rivayet de var. Mevzu hadis demeyeceksin. Hadis ise mevzu olma. Hadisse zaten nasıl uydurma olacak... Mevzu rivayet diyeceksin. Orayı da ben geliştirdim yani. ilmi bir tabir olarak kendim geliştirdim. Bu zamanda sizin hepinize bu tabiri tavsiye ediyorum. Mevzu hadis diyene itiraz edin. Bir toplantıdaydık. Ondan sonra şey de vardı. Yusuf Kaplan da vardı hocamız. O da çok hoşuma gitti dedi ya bu dedi ya. Hakikaten dedi ya. Yani hadisse mevzu değildir. Uydurma olamaz. Mevzu rivayet denir dedim. çok hoşuna gitti. Bazı hoca efendi, Hoca, Hoca Efendi, Hüseyin Avni hocalar vardı. Şimdi sen dersin ki bu konuda herkes kendine mi alamet bilmem ne uydurmuş olmak için mevzu rivayet de var ama hadislerde mütevatir sayı böyle kısımları da var. Sen Ebu takine uydurma mı diyeceksin? Müslim'deki imamımız bizdendir İsa'nın sen onları takılacak diye anlattığı hadise sahi Müslim'e uydurma mı diyeceksin? E diyemezsen diyemezsen ben dediğime geleceksin. Sen deseydin ki bu konuda Mehdi konusu sünnette var. Hadislerde, say hadislerde, kaynaklarda geçiyor. Ama buna uydurma rivayetlerde bu konulara katmışlar. Fiten hadislerinde, fiten hadislerinde uydurma rivayetler var. Ama sen diyorsun ki çuval gibi hepsini doldurdu göre fiten hadisleri sorun Fitne ne demek? Kıyamete yakın olacaklar ahir zaman alametlerin fitnene. Veyahut da sadece kıyamete yakın şartı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın da şehit edileceğini haber verdi. Ki Hazreti Osman'ın şehit edilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, diyeyim sana efendim e, 25 sene sonra 24-25 sene sonra yani illa kıyamete yakın değil Efendimiz kendinden sonra olacak fitnelerinden haber verdi. E, Sıffin Harbi'ni, Cemel Harbi'ni işte Hazreti Hasan Efendimiz'in iki Müslüman ümmetten kan dökülmesin diye Halifeli Hazreti muhabbet devredeceğini der bu oğlum Seyyid'dir. Allah iki Müslüman cemaat arasını bunlar sulh edecek. Bunlar Bukhari Müslüman hadisleri, en sahi hadisler. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 40-50 sene sonra olmuş hadise. Dolayısıyla fiten hadisleri demek Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra yaşanacak kargaşalar. Tabii kıyamet alametleriyle son bululacak. Dünya bitene kadar bu devam edecek. Bu hadislerin haber verdiği hususlar. Fiten hadisleri sorunludur dersen toptancılık yaparsın. İlim adamının lafı böyle olmaz. Fiten hadislerinde uydurma rivayetler olabilir. E, ah, Muhaddisler neye lazım? Onlar seçmişler, ayırmışlar. Zaten Bukhari Müslümin, bu Davud'un Kütübü Sitten'in, Kütübü Tisa'nın, Sahi İbni Huzeymen'in, İbni Ebi Şeybe'nin e, yani sahih kaynaklar Musannef Abdü Razak'ın Evet, e, tahriş ettiklerine nasıl uydurma diyeceksin dolayısıyla fiten hadisleri sorumludur diyerek Mehdi konusunu o zaman efendim inkar etti sorumludur diyerek yani Mehdi vardır e, sünnette hadiste geçiyor buna inanılması lazımdır demedi fiten hadisleri sorumludur diye kavaları karıştırdı bıraktı o zaman şimdi de çıkmış diyor ki Üç sene diyor bütün kürsülerde fiten hadisleri sorunludur diyerek diyor. ha şöyle yaptı böyle yaptı diyor adımı vermeden. Ama diyor ben diyor efendim fiten hadisleri sorunludur niye dedim. IŞİD çıktı. E, cübbe mübbe bilmem ne siyah sancak bilmem ne diyor. Ne alakası onun Mehdi'nin zuhuruyla. IŞİD'de e, ben hiç e, Bağdadi Mağdadi halifelik ilan etti. Ben IŞİD'te bir tane Mehdi'lik ilan eden, Mehdi hadislerini kendine uyarlayan hiçbir şey dinlemedim. Hepsini takip ettim ben. Reddiye yaptım hepsine. En evvel reddiye yaptım. En çok reddiye de ben yaptım. Hiç Mehdi konusu geçmiyor ki orada. Bağdadi Mehdi'yim mi dedi yani? Demedi halifeyim dedi. Halife zaten şimdi de çıksa istediği halifeyim der. Devletin başına geçer. Halifelik ilan eder. Bir devlet şimdi ben İslam'a döndüm der. Bu adam da halife der. Moritanya şimdi gitse halife ilan etene. Mehdi mi demek o? Allah Allah yani. Hiçbir şey anlamıyoruz yani. E sen kalkıyorsun burada o gün Mehdi ile ilgili sahih ve mütevadir hadisleri, fiten hadisleri sorumludur diye reddediyorsun. Bugün de geliyorsun. Bana 3 senedir cevap vermemişsin ilmi o fırsatı bulmuşken efendim diyorsun ki beni ışık bunu mehdilik diye kendileriyle kullanıyordu. Mehdi e, hadisini de demiyor. Mehdi konusuna da girmiyor bak bak. Işit Mehdi konusunu kul istismar ediyorken ben de dedim ki fidan hadisleri sorumludur. Yahu kardeşim, sana ahir zamanda geleceği bildirilen sahih hadislerde geçen Hz. Mehdi'yi sorduğu spiker. Sen buna sorunlu dedin. Aa, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkanı kulağınla da duysan mütevatir olan bir hadise bile sorumludur diye biliyorsun. O zaman kusura bakma sen, senin itikadın sorunlu. Yani ...şu rezilliğimize doymayalım... ...şu vaziyetimizi görüyor musunuz? Maalesef... ...yani bir Diyaneçleri Başkanı bugün çıkıp... E, ...Kur'an'ın manası da vahiydir... ...lafzı da vahiydir... ...dedi diye ne kadar sevindik ve teşekkür ettik ya... ...bu böyle mi olmalıydı ya... ...bugün hadisler bu kadar rahat... ...nasıl inkar edilebildi... ...tabii ki mezheplerden girdiler... ...ondan sonra sahabeye taktılar... Ondan sonra sahabeyi sorguladılar. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sorguladılar. Şimdi de Kur'an'ı sorguluyorlar ve hatta Kur'an'ı da Allah'ın kelamı değil diye reddetmeye başladılar. Bir kısmı da açıkça reddedemiyor. Ya Kur'an Allah'ın kelamı değil dese de kafir demeyelim. Bu ne demek? Bir adam dese ki Kur'an vahiy değil Allah kelamı değil dese Müslüman diyor yani. Ya bunu diyen Müslüman olabilir mi ya? Onun için itikat dersleri çok önemli. ehl itikadı İslam akidesi bu şuuru taşıyabilmek bunu çoluk çocuğumuza nakledebilmek amelle insanları tekfir edem etmemek hiçbir günahtan insanın kafir olmayacağını bilmek ama Kur'an ve sünnet toptan inkar edilir veya bir ayet bile inkar edilir hadislerde ise bir hadis bile demiyorum mütevatir hadis diyorum bak Kur'an'da bir ayet bile yetiyor. Ama hadise gelince mütevatir hadis-i şerifler. Manen de olsa mütevatir. İsa Semri Cülü gibi. Teccal'ın hurucu gibi. Güneş'in batıdan tuluğu gibi. Bütün bunları haber veriyor. E, Fıkıh-ı Ekber'de de Ebu Hanife Radd'i İmam-ı Azam'dan tut ya. Hepsi akideyi tabi eden tut. Bütün itikad Ömer Nesefi'den tut. Bütün metinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın vuku bulacak hadiselerle Eşrat saadetle fitenle ilgili buyurdukları haber ver, yani hepsi haktır ve gerçektir. O muhbiri sadıktır. Yalan yanlış, boşa konuşmaz. Haşa ve İmanımız, itikadımız budur. Ama şimdi mesela ac ve urması hakkında diyor. Yedi ac ve urması sabah aç karnına yersen işte sihir ve zehir sana zarar veremez. Say hadis veya diyor ki berne urması... Derde çıkarır e, efendim kendisinde hastalık yoktur mesela Ahmet İbni de geçiyor mesela Sahihtir veya Hasendir Ahmet İbni de en az Hasen, derece, hasen derecesindedir diyor ya e, Sıddık Hasan Hanık'ın Nevci'yi bile bunu söylüyor şimdi bu noktada sen şimdi ben Berni hadisini kabul etmiyorum desen yani yanlış bir iş yapmış olursun şudur budur e tabi ki Resulullah muhalifet ama e, bunda mütevatir değil anladın mı ne demek istiyorum yani Şöyle koduyla ilgili bir hadis-i şerif. tam sahittir. Bukhari'de de var. Bukhari'de çok sahip bir şey. Ama mütevatirdir. Şimdi öyle bir konuda adama ne denmez? Sen kafir oldun denmez. Ayetten farkı bu yani. Ama tabii ki dikkat et. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu hadisin kaynağı var falan. Uyaracaksın tabii inanması lazım ama. Mütevatir. Deccal konusu mütevatir. İsa var hayatta olup ineceği mütevatir. Mehdi konusu mütevatir. mütevatir yalanda birleşmesi akla e, gelemeyecek derecede çok sahabeden tabiinden senetli isnatlı nakledilmiş ve ümmet icma ve ittifak etmiş bitmiş o oku. diğer tek tek ahad yoluyla e, haberi ahad, ahad e, yani bir raviden iki raviden gelen gibi olmaz ama ben bir raviden de gelse Kur'an gibi iman ederim bütün hadisleri Kur'an gibi Yeter ki uydurma rivayet olduğuna dair bir icma olmasın. Yani icma olsa bütün ulema demirse bu uydurma patlıcanı ne, ni ne niyetlersen o niyete şifadır da dedikleri gibi ona da hadis diyecek halim yok. Elbazincan köle diyeceğim ama ma zemzemli maşuri böyle. Zemzem suyunu ne niyetle içersen o niyete asıl olur diyor. Bu sahih mesele. Ama onu da inkar etse adamı kafir diyemem. Mütevatir değil. Ama ben ona ayet gibi inanırım. Çünkü neden? Muhteber kaynaklarda geçiyor. Tamam. Ama uydurma rivayet olduğuna ittifak olursa, ittifak olan bir konuda ben de e, ayak sürmem Mevize kitaplarında geçiyor diye de hadis diyecek halim yok her şeye. Dolayısıyla bu konulara dikkat edelim. Dinimiz, imanımızı kaybetmeyelim, yağmalatmayalım. Hüseyin Avni hocamızın hakikaten Allah için gayrete gelerek, dayanamayarak adamcağız ya... Ne güzel bir konuşma yapmış, diye yapmış Mehmet Görmez'in. Tekfir edilmez. Kur'an'ı inkar eden, Allah kelam olduğunu inkar eden sözüne güzel. Onu da güzel dinleyin. Efendim, attınız mı bilmiyorum. Ve Videolar şu anda atılmış bizim e, herhalde şeyimize. Facebook, Youtube bilmiyorum. Onlara işte Youtube'a da atılıyor. Bizim sitelere atılmış şu anda videolar. Dinleyin, dinletin. Millete şuur verelim. Millette anlasın. Artık Kur'an Allah'ın kelamı Değil demeye bile milleti alıştırıyorlar. Bunu diyene bile kafir demeyin diyorlar. Yani amentü mamentü hakketire. Kur'an Allah'ın kelamı değil demekten ileri ne kaldı? İşte Allah yok demek kaldı şimdi. Yakında herhalde diyecekler ki ateistlere de kafir demeyin. Allah yok diye de kafir demeyin. Sıra oraya doğru geliyor. Ya kardeşim kafirin manası inkar eden demek. Adam diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı olamaz. Bu inkar etti işte. Mevzu bu yani. Biz hakaret edelim demiyoruz. Linç edelim demiyoruz. İnsanlarla uğraşalım demiyoruz. İnsanlara sövüp sayalım demiyoruz. Hatta bunları böyle şekilde hareket edenlere benim cemaattan sohbet dinleyen varsa, ilim hakkım varsa üzerlerinde bir kelime, bir harf, hakkım haram olsun yani. Çünkü böyle sövüp saymak maksadı yok eder. E ağır konuşmak, terbiyesiz konuşmak, hakaret etmek... rencide etmek bunlar şahsiyetine yönelik e, kimliğine kişiliğine özel hayatına onlar benim özel hayatıma çok hoşlar Mustafa Öztürk geçen şeye çıkmıştı işte neydi o birinin youtube kanalı var e, solculardan e, onun youtube kanalında bana resmen acayip bir müstehcen sövdü yani ben onlara hiç bu şekilde hakaret ediyor muyum etmem niye benim davam kuran sünnet ehli sünnet ben sövüp sayarsam hakarete başvurursam Ee, ve beni izleyenleri de bu yola sevk edersem o zaman dinime en büyük zararı vermiş olurum. Ben gerçek ortaya çıksın, hak zahir olsun, batıl zail olsun diye uğraşıyorsam ben adamın özel hayatına bilmemnesine e, e, girip de konuları karıştıramam. Yapmadım da inşallah yapmayacağım da. Onun için siz de yapmayın. Ama ilmi konuların neşri, bak benim bugünkü yaptığım sohbette bunu da şimdi keseceğiz, koyacağız işte yarın falan da bunu koyarız, başlık atarız. Bunlar ilmi konulardır. Hiç kimsenin şahsına hakaret yoktur. Bundan dolayı da efendim bir kere işte yumurtladı mumurtladı demişim Mehmet Görmez için. Kalktım ondan da özür diledim biliyorsunuz bir sohbette. Çünkü yumurtladı lafı argoya kaçıyor. Bilmiyorum işte böyle bir iki kelamda kelime etmişim. Yani hayatım boyunca. Ee, diyelim binlerce on binlerce ders yapmışım iki tane argo kelime geçmiş diye ki hakarete bile girmez mahkemelik dava teşkil etmez ama ben ondan bile kürsüde cemaatin uzuna özür dilemiş bir insanım dolayısıyla bizim derdimiz üzüm yemektir bacıyı dövmek değildir bu millet Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna sünnetinde vahiy olduğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaatın ve ittibaın farz olduğuna ve mütevatir hadislere İnanmanın iman esaslarından olduğuna Bak, dikkat et. iman esası. Ben demin İmam Gazali'nin akâidinin metninde okudum. Allah celle celalühu bütün kullarına Müslümanlara Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem dünya ve ahiret usulunda haber verdi. Yani hadis kastediyor şimdi bu. Kur'an Kur'an'a inanmak farz demiyor zaten. onu onu da mı diyecek yani? O belli bir şey. Haber verdiği hadislere inanmalarını ve tasdik etmelerini farz kıldı. Bunu itikat kitabı söylüyor. Mevize kitabı değil. Bunun da misalinde İmam Zerrukki büyük meşayıktan ve en büyük ehlifet ulemasındandır. Zülcenahin'dir yani. Zahiri batını cem etmiş bir zattır. O da bütün kaynakların şerhlerinde benim dediğim konuları söylüyor. İsa Semizül'ü söylüyor. Deccal'ı söylüyor. Metin Huzul'u söylüyor. Çünkü bunlar mütevatir olduğu için. Mütevatir olmayan konularda itikat da taalluk etmez. Yani inanmak lazım ama hani inanmayana Resulullah'a inkar ettin, kafir oldun manasında hüküm verilmez demek istiyoruz. allah Teala'ya itikatlarımızı emanet eyledik. allah Teala emanetleri zahit etmez. Şu dersleri yapmamızın hürmetine, sizin de dinlemeniz, vakit ayırmanız bereketine. Allah'ım size de, bütün dinleyenlerimize de daha sonra kıyamete kadar izleyecek, dinleyecek olanlara, zürriyetlerimize de sevdiklerimize de, Allah'a ve Resulüne hakkıyla inanmayı, Allah ve Resulünün bütün buyurduklarına e, şeksiz, şüphesiz, e, iman etmeyi, tasdik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda nasip etti bize. Bizden sonra geleceklere de nasip eylesin. Bize de ölünceye kadar bu tasdikte, bu imanda devam, sebat, istikametler müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesira min elhamdülillâ rabbil alemin.